varmadı. Bir tartışma başlamış. Niye sen namaz kılmıyorsun? Adam da ben namaz kılmak için ücret almıyorum ki benim görevim burada müezzinlik yapmak. Devlet beni bunun için atadı. Ben sadece müezzinlik yapıyorum. Namaz kılıp kılmamam beni sizi alakadar etmez diye. Hakikaten hem de merkez bir yerde ee, böyle bir tartışmaya ben şahit oldum hakikaten böyle şimdi düşünün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eğer diyor bundaki, ezandaki, kavmetteki hayrı bilseniz birbirinizin arasında kura çekme, çekmeden hiç kimse müezzinlik yapamazdı diyor. Yani bu kadar bir hayrı olan bir şey ama hakikaten ehliyetli insan olmayınca bakın orayı ehil olmayan insanlar işgal edebiliyor. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Bunun sebebi de belki bir yerde biziz kardeşlerim. İnanan insanların hakikaten Allah'a iman ettiğini söyleyen insanlar camiyi terk ederse, cemaatle namazı kılmazsa e ne olacak? Muhakkak ki o safları uygunsuz insanlar layık olmayan insanlar ne yapacaklar? O safı teşkil edecekler. Bunun sebebi yine bir yerde biziz. Sadece o anda sen niye kılmıyorsun deme... bir sorun da değil. Değil işte. Değil. Ama maalesef kardeşler... ehliyetli insanlar dediğimiz... yani yetişen, vasıflı insanlar azalıp hatta artık e, tevellüte eskiyince e, bunun yerine başka başka insanlar çıkmış. Onlar ve Bu sefer de ne oluyor? Artık o insanlar konuşuluyor. Birisi çıkıyor diyor ki bunlar diyor ki Bunlar Kavut'un askerleri diyor. Bunların arkasında namaz kılın mı e, Bir adam sen geldin camide namaz kıldırdın da seni attılar mı? vasıflı olan, hakikaten e, inanan insanlar kendilerini e, Allah'ın en büyük bir yerlerden soyutlarlarsa Allah'ın emir ve nehileri emir ve nehileri e, işlenmezse, öğretilmezse e, tabi ki Müslümanın sesi cılız olur. Ee, ve facir, günahkar insanların sesi de duyulur. Ee, diploma değil. İlla diploma almak gerekmiyor. Sadece Müslüman'ı kendisini yetiştirmesi Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın bize emanet olarak bıraktığı bu vahiy öğrendiğimizde zaten o sana öyle bir diploma verir ki kardeş öyle bir asalet verir ki karşıdaki senin diplomanı sormaya ihtiyacınızı hissetmez bile. Bizim vasıflı olmamız gerekiyor. Eğer biz vasıflı olursak kâfir dahi kaliteli olur. Karşıdaki insana yapılan davet illa onun hidayete ermesi için değildir. Allah'ın emri olduğu içindir. O ister alır ister almaz. Seçme hakkına sahiptir. İster dünyayı tercih eder. ister ahireti tercih eder. Bizim görevimiz sadece onun anlayabileceği şekilde Allah'ın emrettiğini ve Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla bizlere bildirdiği bu dini aynı metotla Aynı metot halka aktarmalıdır. O kadar. Rabbim hayırdan ayırmasın. Mikrofon çalışmadığında Musa kardeşin sorduğu soruya gelince Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere acısın. İşlenen günahlar muhakkak ki Allah Azze ve celle ile aradaki bağı ne yapar? Koparmaya başlar zayıflatır aynen Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede de dediği gibi o nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi diyor neticede ta kadar gider düşünün İblise baktığımızda tabi soru misiniz? Biz her şeyi bilen insanlar değiliz kardeşler. Biliyorsak biliyoruz deriz, bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. Tabi soru sorabilirsiniz. Ben sadece bir selam edeyim diye girdim. Aleykümselam ve Şimdi insanlar eğer vahyi hayatlarına geçirmezlerse bulunduğu ortam hangi ortamsa onun rengine bürünmeye başlarlar. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın boyasıyla bu diyor. Ve onların iman ettiği gibi iman edin diyor. Allah bizi bu insanlardan kılsın kardeşlerim. Ama insan ahireti değil de dünyanın nimetlerini seçerse bir aynen cennet meselesinde anlattığınız gibi düşün. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala cennette hurilerden bahseder hurlileri bırakıp da dünyada pis kadınlara meyleden insanları düşünün. Allah Azze ve Celle cennette türlü türlü içeceklerde ve aklı sarhoş etmeyen içkilerden bahseder. İnsan bunları bırakıp da dünyada aklı sarhoş eden, yitiren ve haram olan şeyleri tercih ederse düşünün. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala orada ölümsüzlükten bahseder ve cennette türlü türlü nimetlerin yanında bir de cemalinden bahseder. Dünyada Allah'ı unutarak yaşayan bir insan Allah aşkına orada Rabbimizin cemalini nasıl görecek? <gülüyor> Amin gelin. Ama şöyle düzeltirsen daha hoş olur. Allah'ım senin sevdiğini bize sevdir senin sevmediğinden de bizleri uzak kıl. Ve kalbimizi İslam'da sabit kıl. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim dersek daha hoş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sevdiğinin zuhur, sevmediğinin defi için çalışma zaten kulluk gelebilir. Bizim yaratılış gayemiz budur. Tiksinme deyince bu sanki kemaleti bozacak bir ifade gibi geliyor. Böyle düzeltirsek daha hoş olur diyorum. Ee, <gülüyor> hakkınızı helal edin. Vaktinizi almayın da selam beleyim diye girdi ee, Allah Azze ve Celle nasihatlaşındır birbirimizi hakka sevk eder ve Allah onlardan razı olsun tabi buyurun. Aleyküm selam ve rahmet. Tabii kardeş buyurun sorabilirsiniz. Sahabeler gel diyor bizimle otur bir saat senin imanını artıralım diyor. Allah Azze ve Celle o insanların arasında bizleri de kalsın. Rabbim subhanahu ve teala o hayrı elde eden hem imanın artmasına hem de insanların artmasına vesile olanlardan eylesin. Şimdi Allah Azze ve Celle alimlerden bu kitabın bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihat diyor. Âlimler yedi diyecektim herhalde. Öyle mi? Mayede yedi de değil. E, muhkemler kitabın anasıdır diyor. E müteşavihse sadece iman etmeniz gereken şeylerdir diyor. Ve size asıl olan muhkemlerdir. Ve Ayşe annemizden gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ya Ayşe diyor bunlarla uğraşanı gördüğünde ateşten kaçar gibi kaçır çünkü bunlar kalbi hastalıklı insanlardır diyor muhkemler nelerdir şimdi bu meseleye girmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki konumu yeri ve selayeti anlaşılırsa mesele daha çok netleşmiş olur şimdi bizler imanı anlatırken inşallah muhtasar olur soruyla olduğu için diye bizler imanı anlatırken Allah'a iman Cibril hadisinde geldiği gibi sıralamada Allah Azze ve Celle'nin bizlerle irtibat kuran yani meleklere iman ve akabinde getirdiği emanet olan kitaplara iman ve o emaneti teslim ettiği peygamberlere iman diye bir sı sıralama vardır yani birbirinin mütelazımı olan ve birbirinin varlığıyla gündemde olan bir sıralama var şimdi bu gelen kitabı getiren kim? Cibril nereden getirir? Allah Azze ve Celle'den kime teslim ediyor? peygamberlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. inen ayet-i kerimede ne diyor? Dilini debreştirme diyor. Bunu kalbine mahşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyor. Ayet-i kerimelere baktığımızda bunun bir kısmının muhkem bir kısmının müteşabih olduğunu görüyoruz. Ama bugüne kadar işte şunlar muhkemdir şunlar müteşabihdir diye teker teker ayrılan bir konu yok sadece bu konuda Türkçe'ye çevrilen iki tane güzel bir eser var birisi İmam Suyut'a ait El İtkan Fi Ulumur Kur'an dediğimiz burada hakikaten geniş almış ama bu kitabında Muhammed Mekki diye Kur'an'da Nesk var mıdır diye Yeni Asya yayınlarından bir kitap tercüme oldu onu okursanız tebeyi i tabiinden birisi imam-ı kelime kelime ondan aldığını görürsünüz. Burada müteşabihleri birçok kesime ayırıyor kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Hakikate açıklanın, olduğu gibi bırakılan, iman edilen diye cüz cüz ayırmış. O kitabı okunup da madde madde ele alınırsa çok daha fayda vereceği inancındayım. Ama muhkemleri hemen tanırız. Namazı dost doğru kıl, zekati ver diyor. Hangi namazı? Nasıl? Bakıyorsun, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın deyip tek birden selama kadar anlatıyor. Veya bir cenaze namazını, veyahut teravih kılınışı, veya bir tesbihat namazını yani açıklayan Allah'ın Resulü, ali salatü vesselam. Müteşabihlerse olduğu gibi bırakılmıştır. Yorumu değil davetülak. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sözünü naklediyor. Ya Ayşe müteşabihlerle uğraşanları gördün de diyor. Onlardan uzak tut çünkü onların kalbinde hastalık vardır diyor. Aleykümselamun ve rahmetullah. Yani kalp hastalıklarının tevhide taalluk ettiğini anlıyorsunuz değil mi? Kalbin ameli. Onlardan uzak tutuyor Şimdi Kur'an'a yaklaşmada şöyle bir metot var kardeşler. Tabi. Buhari'de, Müslüm'de, Darim'de bulabilirsin. Özellikle Buhari'de kitabı tersi görürsün. Yanlış hatırlamıyorsam Tirmiz'de de var. Gene de direkt numarasıyla bakar verir sahih bir rivayet ee, Kur'an'a yaklaşmada şöyle bir uçluk var kardeşler ee, önce biz Kur'an'ın mantıkına muhatabız yani Arapça olan bir kitabın anladığımız dile tercüme edilmesine mantık denir bir de bunun mefhumu vardır yani bu mantıka Allah Azze ve Celle'nin yüklediği muradı ilahidir ki bunu da Allah'ın Resulü açıklamıştır. Bizler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında mantıkuna muhatabız. Birçok alim bunların müteşabih olduğunu ve bunlarla uğraşılmaması gerektiğini ve olduğu gibi anlaşılması gerektiğini ve bunlarla uğraşanların kalplerinde hastalık sahibi olduğunu söylemişlerdir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva meselesinde olduğu gibi. Rahman olan Allah arşa istiva etti. İmam-ı Allah kendisine rahmet etsin bulunduğu bir ortamda birisi geliyor kendisine ey imam, istiva nedir diye bir soru soruyor. Müteşabih anlaşılsın diye söylüyor imam duruyor. Düşünüyor. Kıpkırmızı oluyor. ciddiyetini takılıyor. istiva malum. Keyfiyeti meçhul. inanmak vacip. Bu konuda soru sormaksa bidat. Atın bu bidatçiyi ve bir daha bu meclisi anlayın diyor. Bu da gösteriyor ki müteşabihlerle uğraşan insanlar kalplerindeki şüpheleri insanların da kalbine atıp dinde tereddüte gitmelerine sebep olan insanlar. Aynen İmam Darümin'in naklettiği aynı bakta bir rivayete bakacak olursak Emir el-Mü'minin yani Ömer'in zamanında Allah kendisine rahmet etsin. Abdullah bin Sabit diye birisi müteşabihlerle uğraşıyor. Kendisine Ebu Musa Aleyşar'ı mektupla bunu bildirince yanına gönderilmesini emrediyor. Abdullah yanına gelince kestiği hurma dalıyla kafasına kafasına vuruyor. Abdullah'ın canı çok yanıyor. Diyor ki ey emir el mümin öldüreceksen düzgün öldür. Bari işkence etme diyor. Ben seni öldürmüyorum ki diyor. Kafamdaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Ve, ve daha sonra Abdullah bin Sabik tövbe ediyor Ömer onu yine bulunduğu yere gönderiyor ve valiye bir mektup yazıyor hiç kimse bununla konuşmayacak hiç kimsenin meclisine bu alınmayacak diyor aradan epey bir zaman gelince vali Emre'nin müminine mektup yazıyor Abdullah durumunu düzeltti. Artık o pis fikirlerden hiçbirine sahip değil diyor. el Müminin onun halk arasına girmesine izin veriyor ama attığı her yere attığı adımda arkasında birinin olması şartıyla. Düşünün Ömer'deki bu feraset Allah kendisinden razı olsun ta ileride doğacak birçok pisliğin önüne geçiyor. Ama buna rağmen o kadar çok hastalıklar yayılmış gelmiş ki bugün düşünün istivaya istevla yani Allah istila etti manasında hükümler veren insanlar var. Mülkün sahibi kendi malına mülküne istila eder mi? Düşünün. son için keşabi hayetler hakkında teker teker ele almak gerekir onu kaynağıyla zikredersek çok çok daha hayırlı olur. Ama muhkemlerin hepsi ben buradayım diye apaçık durur. Ve kitaba imanda da e, anlayacağımız gibi bu kitabı getiren Allah'ın emriyle Cibril'dir. Emanet sunulansa Allah'ın Resuludur. Allah'ın Resulü ise, o indirileni yine Allah'tan gelen bir beyanla mı insanları açıklayandır her ayet açıklanmış mıdır? hayır bazıları kendisi direkt anlaşılan mantıkıyla anlaşılanlardır diğerlerinde bazılarındaysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tek tek açıklamıştır açıklanmayıp olduğu gibi bırakılanlar vardır ki onları da olduğu gibi anlamak gerekir benim diyeceğim konu bu konuda bu ama e, isterseniz yine hazırlanıp tek tek deliller verilerek Allah kendilerinden razı olsun e, alimlerin güzel kitapları var bu konuda. Aynen. Müslüman sesli sormak istiyorsanız buyurun. Vereyim mi mikrofonu? sorunuzu tam anlamadım. Ama e, şunu mu demek istediniz? Allah anlaşılsın diye Kur'an indirmiştir. Bu apaçık bir kitaptır. E, bu her yönüyle anlaşılmaz mı? Böyle bir şey mi sormak istiyorsunuz? Buyurun toparlamak isterseniz buyurun mikrofonu buyurun inşallah sesli sormak isterseniz buyurun selamun aleyküm Selamünaleyküm. Sesin net geliyor mu? Hocam şimdi e, bu müteşebbih ayetler konusunu ben e, daha okudum da şöyle bir tez ortaya konuluyor. Şimdi demin e, okumuş olduğumuz ayette istiva buyurduğu şeyinde şimdi e, bu tozda ortaya diyor ki genel olarak bakıldığı zaman buradaki istiva Allah'ın hakimiyet kurduğu diye anlaşılır. E, şimdi diyor ki mütesabül kelime anlamıyla diyor benzetmeli, mütesabül ayetler benzetmeli ayetler olarak geçiyor. Ve şu ayete örnek veriyor, e, işte... E, işte Allah şeytanın Allah Celle Celalül ile bir diyelendi. Hey şeytan desem benim iki elimle yarattığıma mı? Secde etmiyorsun? diye bir bir söz konusu ee, tabi burada da iki elimle yani aşağı Allah Celle Celalül'e en şey yapılmış. O, her şeyden süphan süphanı süphan olduğu için e şimdi burada aslında iki elimle yarattığından kastık, yani insanın yaratılması çok büyük bir olay açısından. Burada böyle bir benzetmeli. Evet, şimdi olduğu gibi bakış açısıyla öyle diyor, yani Kur'an'ın bütününe, anlam bütününe hakim olan kişi diyor, aslında müteşadü ayeti bu konuda diyor. O kadar bir şey yani muğlak bir ifade olarak almaması gerekir diye düşünüyorum. Bilemiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Ee, bu arada mikrofonu nasıl teslim edeceğim? Özür dilerim. Ay yemeyeyim de onun için diyorum. Dostlarımızdan birisi yazarsak Aleyküm selam Aleyküm selam aynı yere bastığınızda mikrofon işaretinin olduğu yere mikrofonu bırakmış olursunuz tabi teknik olarak e, o kardeşimiz hangi hatta dinleri mikrofonu bıraktırmış oldu e, dediğim gibi biz Kur'an'ın mantıkuna muhatabız İsim ve sıfatlarda da buna muhatapız, olduğu gibi alırız. Çünkü isim ve sıfatlara bakışımız bizim budur. Yani ehli sünnetin olduğu gibi alma, ne benzetme, ne teşbihine gitme, ne teklifine gitme, olduğu gibi alıp iman ederiz. Allah Azze ve Celle kitabında eğer, ey Musa, gözümüzün önünde büyüyesin diye sana bir de sevgimizden verdik diyor göz, sevgi veyahut iblise iki elimden yarattığım Adem'e neden secde etmiş seni secdeye, secdeden alıkoyan nedir veyahut Allah'ın veci her taraftadır, nereye dönerseniz Allah'ın veci oradadır veyahut cehenneme Allah ayağını bastırdı. Cehennem yeter, yeter, yeter dedi diyor. Bunun gibi gelen ifadeler müteşavihdir. i̇bn Abbas'a sorulmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Bu harbini kitabı talikte bulursunuz. Talikinde bulursunuz. Sen bunu nasıl tanıdın? O da bu soruya bakın nasıl cevap veriyor. Kim diyor dinini reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa, ömrü boyunca eğri yollardan kurtulamaz. Ben Rabbim'in kitabında nasıl bildirmişse, Resulü da sünnetinde nasıl bildirmişse, olduğu gibi alır, hiçbir teklifine, tadiline, teşviğine gitmeden, olduğu gibi alır iman ederim diyor. Yani gelen vahiy neyse o şekilde. Hiç mi açıklanan yoktur? Açıklananlar vardır. Açıklanan bildirilen meseleler vardır. Ama bildirilmeyip de olduğu gibi bırakılanlara sadece iman etmemiz gerekiyor çünkü Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu bu bir yönlü birçok meseleyi karıştıranlar var. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas mesela Allah rahmet etsin. Allah kendisine merhamet etsin. Müthişabihleri bana sorun, bana sorun demiştir. Ama o da bir kurudur. O da hata edebilir. Onun o şekilde bana sorun demesi müthişabihler hakkında konuştuğundan değildir. Maalesef onun o sözünü alarak müteşabihler hakkında konuşan insanlar da vardır. Onun için meseleyi tek tek yerinde alıp e, inceler ders olarak anlatırsak çok daha hoş olur diyeyim. Sesli mi sormak istiyorsunuz? E, deminki soruna gelince Kur'an apaçık değil mi? Meselesini e, buna şöyle cevap vereyim eğer Kur'an hakikaten apaçık bir kitap olmuş olsaydı sünnete gerek yoktu Müslüman. Anlatabildim mi? Peygamber'e hiç ihtiyacımız yoktu. Alırdık bir Kur'an nealini okurduk bu bize yeterdi. Ee, Kur'an açıktır derken beyana muhtaçtır. O beyan da peygambere verilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'a biz onun beyanına muhtaç olarak Kur'an açıktır. Herkes okumalı ama anlamaya geldiğinde Resul'a e müracaat etmeden anlamaya çalışırsak o zaman birçok kuşkulatlar gündeme gelir. Aynen bugün yaşamış olduğumuz ortama baktığımızda Kur'an hakkında o kadar ifrat ve tefrit var ki öyle bir kesim var ki onlar her okuyan anlar kesmiyle bakıyorlar. Ve akıllarına ne estiyse o şekilde istedikleri gibi tevil ederek gidiyorlar. Öyle bir kesim var ki bunu kimse anlamaz. Ancak ilim ehli anlar, işte şunu, şunu şunu şunu şunu şu ilimleri tahsil eden bunun hakkında konuşabilir diyorlar. Halbuki Kur'an okunmalı. Kur'an okunduğu gibi anladığım dilde de mantoku okunmalı ama oradaki muradi ilahi peygambere götürmeden anlamaya çalışılmamalı. Götürülmeden anlaşılmaya çalıştı mı zaten ihtilaf burada başlıyor. Falan şöyle dedi, filan böyle dedi, filanın tefsiri şöyle, filanın tefsiri böyle diyor. Ve bir bakıyorsun aynı ayet hakkında her kafasına gelen bir şey söylüyor. Düşünün mesela kadınlar tarlanızdır ayetini alır. Maide 6, Nisa 43'ü alır. O abdest ayetini. Koca koca insanların o ayet hakkında kaç parça olduklarını görürsün. Hem de insan bunlara baktıkça şaşırt kalıyor. Nasıl oluyor bu diyor. Birisi kelimeden yoluna çıkıyor ittifakta o zaman azap mı var Müslüman? İhtilafta rahmet olsa Allah Azze ve Celle neden kitap göndersin bize? Neden peygamber göndersin? Ayet-i de demiyor mu? Allah onlara diyor, ihtilaf ettiklerine hal çaresi olarak kitap gönderdi. Bir de peygamber diyor, ne olacak? Aralarındaki ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi olsun diye Sadece iman edenler anlayabiliyorum. İhtilafta rahmet yoktur. İhtilaf da ancak azap vardır, ayrılık vardır. İttifakta rahmet vardır. Ve Allah'ın eli de o cemaatin üzerindedir. Allah bizler onlardan kılsın. Zafer birbirini iyice götürün de teke düşün bakayım, atışmayın. Buyur Müslüman, sormak istediğiniz bir şey varsa, buyur sor. Selamun Aleyküm. Hocam tekrar selamun Aleyküm, Allah razı olsun. Ee, hayır, şimdi onu sormak beklemediğim şeydir. Şimdi Meslep imamları için derler ya, onların ihtilafında rahmet vardır şimdi e, genel söylerde ayrışmalara gidiyorlar birisi farklı fetva veriyor bir çizik, birisi bu konuda farklı fetva veriyor ee, onu soru ya, yalnız e, Kur'an'da şöyle e, ben bilmiyorum e, takip ettiğim ve araştırdığım kadarıyla şimdi Kur'an kendini ta, e, tanıtırken bize Kur'an kendini ki bu kitap apaçık bir kitaptır ee, ve de bunu e, Resulü'l-Hitaren e şöyle duyarak var şimdi e, numaraları bilemeyeceğim hocam siz daha ee, diyor ki sana getirdikleri hiçbir konu yok ki biz onu bu kitapta aslana tefsir en iyi bir tefsir şekilde karşılığını vermeyelim ve de şöyle diyor biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık eksik bırakılmayan bir kitapta eksik varmış gibi eee davranmak, yani şimdi Allah Celle kitabını Berant'a halkına almış ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemden bu yana sabit olarak değişmeden, tek harfine dokunulmadan gelmiş bir kaynak e, apaçık bir kitap e, ve benin e, akıl ve işte vesaire gibi şeylerle yalnız e, ben okuduğum kadarıyla Allah Celle Celaluhu'yu sürekli olarak aklınızı ne yaptığımızı çalıştırıyorsunuz. Allah size böyle misaller veriyor. Hala akletmeyecek misiniz? Gibi türünden kitaplara e, maruz kalarız e, yaratılmışlar olarak. Şimdi e, özür diliyorum. Almışken bir sorumu daha sorayım da e, Bir de hocam bu e, Miras gecesi, Miras olayı ile ilgili iki ortada iki türlü bir anlatış biçimi var. Birinci anlatış biçimi şöyle. İşte e, Peygamber Efendimizin mihracı çıperken Musa Aleyhisselam, İhsan Aleyhisselam bunlarla e, görüştükten sonra Allah Cazebelerinin huzurına çıktı. Kimisine göre e, Allah Cazebeleri gördü veya konuştu. İşte e, 50 vakit namazın fazla olduğu aşağı inerken Musa Aleyhisselamla tekrar karşılaşıp e, kardeşim Muhammed sana ne hediye dili? Hedi. O da 50 vakit namaz deyince. Hz. Musa e, diyor ki sakın ha senin ümmetin buna dayanamaz, kaldıramaz. Yut Rabbine yalvar ve bu türlü gitgelerle beş vakit namaza kadar sabitlendiği söyleniyor. Oysa şimdi bunu e, düşündüğümüz zaman e, bilemiyorum şimdi Allah Celle Celaluhu, yaratıcı her şeyi bilen yani insanların yüklenemeyeceği yükü de yüklemeyeceği ayetle sabit olduğuna göre yani böyle bir pazarlık ki iman Pazarlık, pazarlık olan yerde iman olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir pazarlık söz konusu mu değil? Yoksa miraç olayı e, dayandıkları tabii ki şu e, geçen İsra suresinde Subhanel Lezih diye başlayan ayette. Allah Subhan'la diyor. Subhan her şeyden münezzeh. Ben, ben acizane öyle bilemiyorum, e, düşünüyorum. E, her şeyden münezzeh. Sizin bildiğiniz konuşmadan işte ne bileyim her şeyden her türlü insansı yani bizim bildiğimiz şeylerin dışında e şimdi tabi gördü demek işte vesaire bu gibi şeyler bilemiyorum ben acizane pek şey yapmıyorum yalnız e, Kur'an'da işte şimdi hangi sure olduğunu bilmiyorum Necm sure söylediler e, orada diyor ki e, işte o arkadaşımız geri değildir Tabii Miraç'tan geldiği zaman ee, şey diyorlar ya bu delidir bu neybi anlatıyor gibi ümünler biraz e, sağırdı ve tedirgin oldu. Yalnız hemen tabi ayet Allah Celle Celaluhu indirince değildir. Şüphesiz ona bile biz ayetlerimizin en büyüğünü gösterdik. Yani bu bu e, sureyle devam eden şeylerde Cebrail Aleyhisselam'ın yaratılış haliyle gördüğü söyleniyor. Çünkü daha böyle ayetlerde Cevrail Aleyhisselam için en büyük ayetlerinden biri olarak ayet bahsediyor Kur'an'da. Ee, böyle şey yapanlar var uygaş olayı için siz ne düşünüyorsunuz hocam Allah razı olsun teşekkür ederim ee, selamun aleyküm ee, sorun çok gönlü gitti hangisini istiyorsun birinci sorun mu ikinci sorun mu ee, önce şundan bahsedeyim Aleyküm hani Selam'da evet. özelden soran kardeş Allah yardım etsin. Önce sabrı tavsiye ederim. İnşallah cevaplamaya çalışırım. Şimdi Müslüman kardeş benim ismim Hüseyin ismini bağışlarsan öyle de hitap edebilirim. Birincisi estağfurullah diyor. Acemilik olmuyor. Bu gayet güzel. Acemilik yok. Davut. Tamam. Benim de Hüseyin. Allah hepimize rahmet etsin. Birincisi indirilen bir vahiy söz konusu. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi biz Nuh'a vahiy ettik diyor. Ve devam eden ayetlerde biz sana bunun kıssasını anlatırken sen orada değildin diyor. Aynı zamanda Muhammed ümmeti bütün ümmetlerin de orada nedir? Şahitliğini yapacak. Çünkü Kur'an'a iman eden bizler orada onların kıssasını okuyup o peygamberlerin kavimlerine davet ettiklerini ve onlardan reddedenini, kabul edenlerini kimler olduğunu bizler ne yaptık? Okuduk, iman ettik. İmanın esaslarından birisi bu. Ama benim burada değinmek istediğim nokta şu. İndirilen bu vahiy, o ümmü olan peygambere diyor. Yani okuması, yazması olmayan bir peygambere iniyor. Bu 23 senelik peyderpey inen bir davet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkan bu vahiy yazan kim? sahabeler değil mi Davut kardeş? Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini beyan babında gelen sözlerini de yazan yine sahabeler. Allah kendilerinden razı olsun. Yani o ümmü peygamberin ağzından çıkan sözleri. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sağlığında bu Kur'an tamamen toplandı mı? Yani şu bizim bildiğimiz iki kapak arasına toplandı mı? Yoksa aleyhissalatü vesselamın ahirete irtihalinden sonra mı? Ölümünden sonra değil mi? Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ı sünneti de yazan ve toplayan ve günümüze kadar silsile olarak gelmesine sebep olan o sahabeler. Anlatabildim mi? Yani, Kur'an'ın yazanda sahabeler, hadisi yazanda sahabeler. Allah kendilerinden razı olsun. Yani, vahye baktığımızda, aynen deminki, Nuh Aleyhisselam'ı ele alırsak, Ankebut Suresinin eğer yanlış hatırlanmıyorsam 14. ayetinde Allah Azze ve Celle 950 sene peygamberlik verdiğini söylüyor. Yani Nuh Aleyhisselam 950 sene davet yaptı. Resullik yaptı. Ona gelen vahiy hangi türdendi Davut kardeş? Yazılı mı? Sözlü mü? Hangisiydi? Sözlü olan değil mi? vahhi gayrimedluv dediğimiz yani Adem'den aleyhissalatü vesselama kadar birçok peygamberin geldiği var değil mi? bizler bunu Kur'an'da okuyoruz ama kitap verilenlere bakıyoruz Davut aleyhissalama Zebur, Musa aleyhissalama Tevrat, İsa aleyhissalama İncil aleyhissalatü vesselama ise Kur'an verilmiş peki diğer peygamberlere verilen vahiy ne oluyor? bunun adı ne? işte bunun adı bu da vahiy ama vahiy medlu ve vahiy medlu diye <gülüyor> yani bir elmayı ikiye böldüğünüzde bir tarafı medlu bir tarafı nedir? gayrimedlu'dur ikisinin bütünü vahiydir yani aynen kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi dilini debreştirme onu kalbine nakşedecek daha sonra onun beyanını da öğretecek biz istiyor. ve kitabı ve hikmeti indirdiğini söylüyor ve bununla bilmediğini öğrettiğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda inen iki tane vahiy var birisi kitap ki bunda hiçbir ihtilaf yoktur Kur'andır öbürü hikmettir hikmet nedir burada beyandır yani o da Allah'tandır. Ama ikisinin çıkış yeri de Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzındandır. Ve yazan sahabelerdir. Onun için biz vahye baktığımızda Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle bakıyoruz. Ve sünnetin de vahiy olduğu inancındayız. Ha, bu mayanda yine soruna dönecek olursak muhakkak ki Allah Azze ve Celle akıl edenlere sesleniyor. Ama Akıl etmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz derken yine bizim aklımıza bırakmıyor. Mesela hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Düşün düşün ama benim gösterdiğim şekilde düşün diyor. Akıl et ama benim Gün gösterdiğim şekilde akledi. Yani düşünün şimdi şu inen vahiy, yani okumuş olduğumuz Kur'an, Allah Azze ve Celle'den değildi. İnsanlardan olmuş olsaydı, ittifak edebilir miydik Allah aşkına? Edemezdik değil mi? Adem'den günümüze düşünün her insanın kendine ait bir nefsi var. İnandığı bir şey, hoşlandığı, razı olduğu bir şeyler var. Birinin ak ah dediğine birisi kara diyebiliyor. Doğu tarafına gidiyorsun, adam ekmeğinin arasına acıyı basıyor yiyor. Anadolu insanına gel, veya yukarıya doğru çık, adam kesinlikle acıyı hoşlanmaz bile. Karadeniz tarafına çık, Adam çayı içerken yarısına kadar çeri çöpü doldurur. Sana göre adam çöplük içiyordur. Ama ona göre de sen senin ağzının tadı yok. Sen nasıl çay içiyorsun? Siz geç istesen böyle der. Arabistan'a git kaşık iste sana gülerler. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Allah'a hamdolsun ki helalde, haramda, müstahapta, emir ve nehide Allah Azze ve Celle kimsenin nefsine, hevasına bırakmamış. Yine bakıyorsun kitapla alakalı indiniz cinliniz, inananız, küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin, bunun gibi bir mistini getirin diyor. Bakın burada da akla hitap ediyor. Ha, demek ki Kur'an'ın avukatlara da ihtiyacı yok. O kıyamete kadar kendi avukatlığını yapar. Bizim sadece burada o ayetleri okuyup anlamaya çalışmamız gerekir sırf mantıkında. Göğe bakmıyor musun derken burada da hitap ettiği nedir? Gözdür. Bak diyor direksiz nasıl yükseliyor. Burada da bir gözün imtihanı var. İnsanın burada tek tek yerli yerince bu ayetleri okuduğu zaman aslında Allah azze ve celle bizi o yönünü gösterdiği şekilde düşünmeye sevk ediyor. Bizim nefsimize, hevamıza bırakmıyor. Ben dini kemale erdirdim. Eksik bir şey bırakmadım derken kemalet ne demektir? Eksik olmayan, doyuma ulaşmış. Demek ki bu dinde eksik olan hiçbir şey yok. Bakın bunlar genel kaydelerini koymuş. Şüphede misin? İnananı küfür edeni, herkese meydan okuyor. Getir bunun listini diyor. Bunda ihtilaf yok. Garfil bırakılan da bir şey yok. İşte bu kaidelerle baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerdeki bir mükemmelliği görürüz. Ha, burada şuna da dikkat etmek gerekir. Yaratılan biz kullar diğer yaratılanlar gibi değiliz. Düşünün şimdi, bitkilere baktığımızda, yaratılışın icabı, yaptığı hal ve hareketler vardır. Güneşi dönünce dönen, suyu görünce coşan, değil mi? Su gitti mi kuruyan, birçok bitkinin hareketleri var. Veyahut hayvanlar tayfasını ele aldığımızda, doğan bir hayvan yavrusunun, hiçbir eğitim almadan, eş cinsleri neyse olduğu gibi hareket ettiğini görüyoruz. Ama yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan ve Allah Azze ve Celle'nin ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen insanoğlunun doğar doğmaz mükellef olmadığını görüyoruz. Belli bir evrelerden geçiyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine duvar diyor. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, mecusi ise mecusi müşrikse ise Müşrik yapar diyor. Şimdi, belli bir evre geçince, akıl bari olunca ve buluğa erince her insan mükellef oluyor mu? oluyor değil mi? İşte aklın görevi burada biter kardeşler. Bundan sonra gelen vahye ne yapıyor? Akıl teslim olmak zorunda. Eğer idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden kulluk manzumesinde akıl gelen vahye teslim olmayıp da onun önünde kendini selayetli kılıyorsa bu akıl akıl değildir aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı atıyor. Şimdi bu konuda gelin örneklere gelelim. Aynı sizin de sorduğunuz gibi bir miraç meselesinde. Bunu mutezile, aklı ön plana çıkaran insanlar gece yürüyüşü derler. Doğru mu? Bakın o gün müşrik Mekke toplumu direkt geliyor Allah kendisinden razı olsun ondaki iman Rabbim bizlere de nasip etsin Ebu Bekir'e gelerek ne diyorlar? Senin arkadaşın iyice tırlatmış artık biz deli gördük ama siz inanmıyordunuz yeri bıraktı artık göğe çıktığını söylüyor Ebu Bekir ne diyor Davut kardeş? O ne diyorsa doğrudur. Diyor. En ufak bir şey şüphe duymadan olduğu gibi tasdik ediyor mu? Ebu Bekir'e atik ismi burada gelmiştir. Vallahi Azze ve Celle cehennemden Ebu Bekir'i azat etmiştir ve o cehenneme girmeyecek demiştir. Bakın buradaki şeksiz şüphesiz hem de bir müşriğin getirdiği haberi tasdikleyerek bakalım. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz soruyor. Sorunuz olduğu için bu kısma girip çıkacağım. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbını gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur. Nasıl göreyim? Gözler onu idrak etmez diyor. Ve şura 52'yi okuyor. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir elçiyle ya da perde arkasında. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam Rabbı'man konuşmuştur ama kendisini görmemiştir. Anlatabildim mi? Ha, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam miraça çıktığında kendisini bu hadisi nakleden Ayşe annemiz Buhari'de gelen rivayette yatağı soğumamıştı bile diyor. Şimdi Mu'tezile bu hadisi el alıyor. Diyor ki o zaman diyor Ayşe aleyhissalatü vesselamın eşi değildi ki nasıl olur da diyor oradaymış gibi hatta onun yatağındaymış gibi miraca çıkış meselesini anlatır diyor. Şimdi buradan da bir mesele sokuyorlar. Kardeşlerim hadis yolu iki yönlü gelir. 1- ravi direkt zikrederek 2- Ravi'yi atlayarak yani mürsel dediğimiz rivayetler vardır. Sahabenin mürseli vardır. Tabinin mürseli vardır. Tamam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o zaman Ayşe annemiz zevcesi değildi ama o Allah'ın Resulü'nün zevcesiydi. Ona sorup oradaymış gibi nakletmiştir. Yani bir kelime kelime İki mana olarak rivayetler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmıştır. Kendisini Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüş ve oradan kat kat her katta da bir peygamberle görüşmesi ve daha sonra ise Allah Azze ve Celle ile sirdreti münteha dediğimiz yerde bir perde arkasından görüşmesi ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine beş vakit namazı farz kılması, şefaat izni vermesi ve Bakara 285 ve 86'nın muzulü vardır. İlk etapta Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala 50 vakit namazı farz kılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin huzurundan döndüğünde Musa Aleyhisselam ile karşılaşır. Rabbin sana ne verdi der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilenleri saydıktan sonra bir günde elli vakit namaz der Musa aleyhisselam benim kavmim ikisine bile güç yetiştiremedi Rabbına dön de azaltmayı iste der. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gide gele beş vakit namaza indiğinde Musa aleyhisselam kendisine yine ricada bulunur Rabbına dön azaltmasını istediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gireceğim inşallah Allah Resulü ve Vesselam ben tekrar Rabbimin huzuruna çıkıp azaltmaktan hayal ederim diyor. Vallahi Azze ve Celle kullarım hakkıyla beş vakit namazı kıldığında ben de onlara bire on vereceğim. Yani elli vakit elli vakit kılmış gibi sevabını vereceğim diyor. Bunlar bize nakledilen meselelerdir. Sünnet vahiydir. Ben Allah Resulü'nün bu sözüne iman eden birisiyim. Bunu benim Resulüm söylemişse bu doğru olan bir şeydir. Bunun adı ister pazarlık olsun, ister dua olsun, ister ne olursa olsun. Bunu Allah Azze ve Celle Resulü emin olarak kayın edip göndermiş mi? O size neyi getirmişse alın neyden neyi de sakının ki felah olasınız demiş mi? Benim için bu yeter. Benim için bu yeter. Aynen aynı. Allah Azze ve Celle anaya babaya üf bile deme. Bana şirk koşma, sesini yükseltme, bu gibi ifadeleri kullanabilir mi? Söylemişse derken şüphe duyduğumu demedim. Allah'ın kitabı Kur'an neyse, Resul'ün sünneti de benim nazarımda aynıdır. İkisi de vahidir, ikisine de inanmak vaciptir, inkarı küfürdür, inanmayan da kafirdir Davut. Allah Azze ve Celle isterse söylediği gibi Lokman oğluna şöyle nasihat etti diye, Lokman'ın diliyle diyeceğini diyor mu bize? Diyor. Allah istediği gibi bize bildirir. Aklın dindeki yerini mevkisini güzel tespit etmek gerekir. Bu bir. İkincisi Sünnet, Kur'an'ın açıklayıcısı olduğu gibi sünnet aynı zamanda Kur'an'ın koruyucusudur. Miraç meselesini inkar eden o günkü müşriklerle bugün inandım deyip şüphe duyan insanların arasında ne fark var ben çok merak ediyorum. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'yla Mekke arasında olan hatta o kervandan dahi eşyalarından tut sayılarına kadar teker teker kendilerine söylediği halde Muhammed bizi böyledi o sihirbazdan başka bir şey deyip yine yüz dönüp gitmediler mi? Bugün inandım deyip de o haberleri inkar edenlerin arasında ne fark var ben çok merak ediyorum. Benim aklım almadı ben buna iman etmiyorum diyorsa senin aklın kaç para eder? Benim aklım kaç para eder? İslam dini, akıl dini değil teslimiyet dinidir. Akla ve mantığa ters bile olsa Allah neyi emretmişse biz onu alırız. Düşünün bu meyanda İblis Allah Sübhanahu ve Teala'ya Delil getirerek galip gelmeye çalışmış. Beni diyor ateşten, onu topraktan. Beni önce, onu sonra yarattım. Ben bunun için iman etmiyorum, yani secde etmiyorum diyor. Söylediği söz her ne kadar doğru da olsa, e, iblis Allah'a delil getirmiş. Kaç para der ki? Aklını ilk kullanan ve kıyas yoluna giden iblisin ebedi cehennemlik olması tard edilmesi buradan değil mi? Bakın miraçta verilen namaz meselesi şefaat meselesi nasih ve mensuh meselesi bu üç önemli mesele mutezile tarafından ne yapılmıştır? İnkara gidilmiştir. Mutezile şefaati de kabul etmez. Neden etmez? Miraçta verildiği için ama bak orada verildiği için değil ne yapıyor ben, ben şimdi amel edeceğim birisi yan gelip yatacak tabi onun deyimiyle e ondan sonra ben sana şefaat ettim haydi cennete olur mu diyor sanki Allah azze ve celle istediğine istediği şekilde sen şöyle yap böyle iltimas geçeceğini zannediyor değil Rabbimiz subhanahu ve teala indirmiş olduğu vahide kim zerre kadar hayır işlemişse onu kim zerre kadar şer işlemişse o da onun karşılığını görecektir. Şefaat hadislerini sonuna kadar okursa o insan ne demek istediğini oradanlar. Düşünün bir Adem aleyhisselam dahi bir hata etmiş cennet gibi bir nimetten mahrum olduğu halde İnsanlık bütün toplanıp sen insanlığın atası Adem'sin. Rabbimiz bugün çok gazaplı. Bizim için şefaat istesen bize Allah gazaplı davranmasa diye toplanıp gittiklerimde dahi af oluman kendisine tekrar Resul'luk verildiği halde Adem Aleyhisselam işlemiş olduğu hatasına binaen nefsi nefsi deyip şefaata gitmediğini okumuyormuş nasıl olur da bir şefaat meselesi alelıtlak ele alınır da inkara gidilir? Yine aklı ön plana çıkaran bu insanlar Bakara 285-84'ü nesk için Rabbimiz unutmak tutar mı? Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Nasip ve mensuru kabul etmek onun ilminde eksikliktir diyerek çünkü aklına ters gelmiştir. Nasih ve mensu inkara gitmiş midir? Gitmiştir. Aklın görevi sadece teslimiyettir. Sadece teslimiyettir burada. Yine kabir azabı meselesinde yine kabir azabı meselesinde Adem'in gününde ölen mi? Kıyametin gününde ölen, kıyametin kopma saatinde ölen azabı aynı mı? diyerek, aklı meselelere giderek kabir azabını inkara gitmişlerdir. Halbuki dehre söylemeyin, dehir benim. Zamana söylemeyin, zaman benim diyor. Zaman bizim için. Allah Azze ve Celle için değil. Onun için her meseleyi kendi zemininde anlayıp da aklın dindeki yeri tespit edilirse o zaman hiçbir sorun kalmaz. Düşünün Rabbimiz Sübhanahu ve Teala sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin biz sana öğrettik sen de öğrendin diyor bir Resul'a dahi aklı yetmiyor vahye muhtaçsa biz ne oluyoruz Allah'a Allah haktan ayırmasın meseleye böyle bakmak gerekiyor akıl büyük bir nimettir Allah aklı hayırda kullananlardan eylesin hakikaten çok büyük bir nimettir ama Rabb'i bulan, Rabb'i tanıyan akıl akıldır Rabb'i sorgulayan akıl aynı iblis gibi olur ayağa kayar gider bilmiyorum anlatabildim İster oradaki meseleye pazarlık deyin ister bir dua deyin ne derseniz deyin bu bir nakildir ben Ebu Bekir nasıl iman etmiş, tasdik etmişse aynen tasdik ediyorum. Mekke müşrikleri diğer peygamberlerin mucizeleri var. Sen de bize bir mucize göster. Şu ayı, şu dağın iki tarafına düştüğünü göster dediklerinde daha sözleri bitmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parnağını aya doğru uzattığında ay ikiye bölünmüş ve dağın iki tarafına düştüğü halde başlarına toprak saçarak gide. O müşriklerdi. Muhammed bizi büyüledi demişlerdir. Ama açın rivayetleri okuyun. Enes'ten, İbni Ömer'den, İbni Mesut'tan, Şeksiz, şüphesiz, olduğu gibi ne yapmış? Olduğu gibi aktarırken, olduğu gibi de iman ettiklerinin göstergesi vardır. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Ama bugün, mu'tezile yani güya aklı kullanan o insanlar ne derler? Peygambere sadece Kur'an verilmiştir ondan başka bir mucize yoktur diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a verilen bütün mucizeleri ne yapmış? inkara gitmişlerdir. Diğer peygamberler miraca çıkmış mıdır? Vallahi bilmiyorum. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmış, Sedaireli geceler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama gözünün nuru namaz verilmiştir. Beni bu alakadar ediyor. Falan çıkmıştır, filan çıkmıştır, ben bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmıştır. Bakara 106 zaten yeterince açıkmışsa bu konuda. Hayır olma inşallah. Benim diyeceğim bu kardeşler. Akla ters düştü diye vahyi inkar etmektense o vahyi yerli yerince okuma çok daha hayır getirir. Aynen Nur suresindeki liyanla alakalı şahitle alakalı ayete bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amin size inşallah sizden diyor eşine zina isnadında adında bulunup da şahide olmayan ne yapar dört kere yemin eder ve beşinci de lanetleşir diyor ayet-i kerimede saat ne diyor Allah kendisine rahmet etsin ben diyor şimdi eşimin yanında başka birini bulacağım. da yakalayacağım. Ve gidip dört çayet getireceğim. Ha diyor. Onları diyor. Kılıcını çekiyor bu arada. Şöyle etrafında bir dönüyor. Şöyle onları doğrarım diyor. Ve gidiyor. Sahabeler geliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü. Sen onun kusuruna bakma. O çok kıskanç onun kıskançlığına binayı, biz boşadığı eşini bile alamıyoruz. Allah Resulü ne diyor? Allah ondan da kıskanç. İndirmiş olduğu emir ve nehirlerin tutulmasını ister. Diyor. Bakın şimdi aklına kadar ters geliyor değil mi? Birine bir sorun bakayım. Veyahut kendi nefsinize bir sorun. Allah göstermesin. Allah böyle bir pisliğe belayı Müslümanı bulaştırmasın. Birisi gidip hanımının yanında başka bir erkeği bulsa, Allah aşkına gidip dört tane şahit getirir mi? Yaz bakayım Zafer, ne yaparsın? Bak şimdi Zafer erkekçe yazar. Zafer ne yaparsın? Sonra iyi bakayım. Allah indirmiş olduğu emirlerin tutunmasını ister. Bak yani düşüncesi bile ne yapıyor? İslam dini his dini değil. Nas dinidir. Allah ona uyanlardan eylesin. Akıl dini değil, vahiy dinidir. Allah Azze ve Celle birçok yönünü insanlara imtihan etmiştir yerli yerince ayetleri okunduğunda meseleler de ortaya çıkar. Benim diyeceğim bunlar inşallah. Şimdi Tirmizi'nin 3448 no'lu rivayetini okursan Musab orada 3 tane rivayet vardır. Rabbamı bugün en güzel surette gördüm diye İbn-i Abbas'tan iki tanesi zayıf da olsa birisi sahihtir hasen derecesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbini en güzel surette e, rüyasında görmüştür şimdi bu konuda ben şu konuda ihtilaf var, bu konuda ihtilaf var demeyi seven birisi değilim. Ee, Allah kendilerinden razı olsun. Ehl-i sünnet alimleri bu konuda iki görüş beyan etmiş. Ben şu görüşe inanan birisiyim. Kalbim buna kanaat eden birisiyim. Ee, o Allah'ın resuluydu. Her ne kadar abd, yani kul da olsa Allah Azze ve Celle ona bazı ayrıcalıklar vermiştir. Yetim bulup barındırması, gönlündeki masivaya alması, onu yetiştirmesi, vahiyye hazırlaması ve kalbinin uyumaması aleykümselam bana ve Rabbim Hüseyin inşallah. Aynen bunların verildiği gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala'yı rüyasında görmede Resul'a verilen o güzelliklerden birisi olarak ben itikad ediyorum. Ama e, bunun yanında yine ehli Sünnet alimleri, o da bir kuldu. O görmüşse bütün insanlar görür. Neden görmesin gibi itikada gitmiştir ve birçok kendilerine göre deliller getirmişlerdir. Allah her iki tarafa da rahmet etsin. Ben o gelen rivayetim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbim o bugün en güzel surette gördüm. Parmaklarının soğuğunu göğsümde hissettim. İşte melekül alem nasıl diye devam eden rivayette ben bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın has olduğu inancındayım ve benim itikadım böyle. Tabi risal orucunda da olduğu gibi üç gün arka arkaya iftarsız oruç tutması ve sahabenin de Allah kendilerinden razı olsun. Buna hıstanıp bizim de gücümüz yeter diyen, mesela Ebu Hureyre bunlardan birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bunu onlardan men etmiş. Bu bana farz. Ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir ve içirilirim demiştir. Yine mesela gece namazı bizim için nafiledir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için ölene kadar farziyeti devam etmiş ibadetlerdendir. Onun için kendisine has ibadetler vardı. Bu benim şahsi inancım. Ee, bir delilim yok. Çünkü gelen hadiste Rabbim'e en güzel surette gördüm diyor. Benim kanaatim bu yanda. Benim bildiğim bu konuda böyle. Aleykümselam selamlar. Aleyküm selamlarım. Başka sormak istediğiniz varsa buyurun. Yoksa iki oldu ben kaça yapayım inşallah. Bilmiyorum anlatabildim. Ee, özelden gelen soruya gelince e, Allah yardım etsin diyeyim önce. İkincisi, Rabbim Subhanuhu ve Teala kimseye zulmetmez. Üçüncüsü ise kadınlardan bir tanesinin ayağa kalkıp Ey Allah'ın Resulü erkekler hayra aldı gitti. Onlara cihat farz ama bize değil diyorsun. Diyor. Sizin eşlerinizin eziyetine katlanmanız, sabretmeniz bu da sizin cihadınızdır. Diyor. Yine veda hutbesine baktığımızda bile Allah adına emanet olarak aldığınız kadınların hakkına riayet edin. Allah'tan korkun ifadeleri var. Bütün bunlara bakacak olursak biz erkeklerin hakikaten kadınlarına zulüm edeceği onlara hor davranacağı aksilik edeceği hakikaten ortaya çıkıyor. Müsaade selam selametten. Allah gecenizi mübarek etsin. Bu noktada tercih sizin. Katlanabilirsiniz. Ecrini Allah'tan bekleyebilirsiniz. Düşünün Allah Resulü Estağfurullah. Allah Azze ve Celle bir Eyyub'in kıssasını bizlere naklederken Eyyub'in iyi halinde de aleyküm selam ve o halinde de bırakmayan kendisine şefkat kanatlarını gelen kavmi dahi kokusundan tiksinip attığı halde kendisini terk etmeyip yanında sürekli bakımını tedavisini yapmaya çalışan kimdi? Eşiydi değil mi? Tabi burada şunu diyebilirsiniz. O Eyüp Allah'a isyan etmeyen birisiydi. Allah'a şükreden birisiydi. Buna binaen Allah da onu ona yardımcı kıldı. Bakıcı kıldı diyebilirsiniz. Ama bu bizim için büyük bir örnek kardeşlerim. her belanın muhakkak bir tedavisi vardır. Eğer insan isterse olmayacak bir şey yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her derdin devası vardır. Ölüm hariç diyor. Yeter ki insan istesin. Yeter ki sabretsin. Yeter ki sabretsin. Eee muhakkak Allah ona bir çıkış verir. Eyüp'ü o halinden Eyüp Aleyhisselam'ı o halinden tekrar sıhhat veren Allah herhalde bizleri ihman etmez. Ben buna yakının inanan birisiyim. Buradaki bildirilen ayetlerin hiçbiri bize rastgele indirilen ayetler değildir. Allah bir kurtarıcı bir uyarıcı, bir vesil olan göndersin diye ben sabrı tavsiye ederim ve İmam-ı de dediği gibi Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü'nün asabına hiçbir şey indirilmese sadece asır suresi indirilseydi bu onlara yeterdi diyor. Ben özelden sorduğunuz bu soruya binayı ancak böyle diyebilirim. ayet açık zaten, zaferim kadın tevhid konusunda zayıf derken e, yarın e, tevhidin zayıflığı olmaz, bunu diyeyim bak e, imanda zafiyet insanın olabilir insanın e, imanı eksik olabilir ama aynen o yakılan insanın misalinde olduğu gibi ömründe hiçbir iyilik yapmayan birisi ölüm düşeğine düştüğünde benim cesedimi yakın. Bir kısmını havaya bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğinden korkarım diye o insanın kıssasını hatırladın mı? Bunu Müslüm'ün kitabı Tevbe'de buluşurum. Rabımız Manuk ve daha ona bunu neden yaptığını sorunca senin azabından korktumdur. Burada neyi gösteriyor? Bu adam facir olarak yaşamış ama şirk koşmamış. Çünkü genel kaidelerden birisi dinde nedir? Şirk üzerine ölen cennete giremez. Şirk koşmamış. Bak burada tevhid sağlam. Ama ahirete de inanıyor ahirete de inanıyor fakat yapmış olduğu günahlara binaen ki azaba da inanıyor Rabbim beni diriltirse azap eder diyor tutuyor bu yola başvuruyor Allah'a Azze ve Celle soruyor bunu neden yaptın senin azabından korktum Evet kül olursa diriltemeyeceği. ki bu küfürdür insanı cehenneme götürür kafir kılar fakat buradaki cehaleti, korkunun böyle bir şeye onu itmesi, o kişinin cennete gitmesine sebep oluyor. buna itikatta cehaletin mazeret olduğunu gösterir. Aynı şekilde yine şöyle cevap verebiliriz soruna. Düşün şimdi, bir insan ne kadar ahlaksız olursa olsun cennete girer mi? Hı? ne kadar ahlaksız olursa olsun cennete girer mi ne kadar ahlaklı olursa olsun şirk üzerine ölürse cennete girer mi tamam. Allah subhanahu ve teala kitabında bildirmiş zinayı, içkiyi hırsızlığı halkten kaçmayı haram olarak kılmış mı? Kılmış. Ama bakın zina etse de, hırsızlık yapsa da, harkten de kaçsa cennete girer diyor. Ebu Zer ne diyor o günkü anladığı iman anlayışıyla? Allah kendisine rahmet etsin. Rabbim ahirette görüşmeyi nasip etsin. Şimdi diyor Rabbim kitabında bunları yazıp dururken, zinanın bir pislik olduğunu söylerken Aram olduğunu söylerken birisi bunu işleyecek, cennete girecek öyle mi? diyor. Evet diyor. Ebu Zer o kadar çok soruyor ki Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Amin. Ecmai size inşallah. Bu da gösteriyor ki ancak tevhid ehli cennete girer. Aleyküm selam ve rahmetullahi ee, Burada yok ee, düşünün şimdi tabi burayı da açalım burayı da açalım sahabenin birisi madem soru geldi bazıları bir şey dedi değil mi ahlaksızlıkla mı ediyor ama önce kendi ahlaklarını kontrol etsin onlar sahabenin bir tanesi kurma tüccar olan bir sahibi. Harpte olan bir mücahitin karısını, şurada daha taze hurmalar var deyip başka orduya çekip öptüm, sıktım, okşadım diyor. Cinsi münasebet dışında her şeyi yapıyor. Sonra pişmanlık duyup Ebu Bekir'e geliyor. Kendisine bunu söylediğinde Ebu Bekir Allah'ın örttüğünü sen örtüyor. Sonra Dayanamıyor Ömer'e geliyor. Ömer de kendisine aynısını diyor. Allah'ın örttüğünü sen de örtlüyor. Bunu Bukhari'de bulursunuz. Sonra dayanamıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Aleyhissalatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam o kadar kızıyor ki sen diyor Allah yoluna gitmiş bir mücahitin hanımına eleştin ha diyor. Yarın mahşer gününde Allah hesaba çekse o senden davacı olsa ne yapacaksın? diyor. O kadar kızıyor ki adam bitik bir vaziyette giderken Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala ayetlerini indiriyor. Gündüzün vaktinde ve gecenin vaktinde namaz kılan ayeti var ya çağırıyor ve git diyor iki rekat namaz kıl. Güzel bir abdest daha. İki rekat namaz kıl bu ona kefaret diyor. Ömer ne diyor? Eyvallah'ın Resulü diyor. Bu ona has mı? Hayır diyor. Bu kimin başına gelirse kefareti buluyor. Şimdi, ha ben bunu biliyorum. Ben istediğim gibi yapar, güzel bir abdest alır, iki rekat namaz kılarım dersen kafir olur. Bu şeytana uymuş bir adamın karşılığında Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu bir kefarettir. Bu meseleyi bakın alimlerden bir tanesi nasıl anlatıyor? Allah kendilerine rahmet etsin. E, aklı bazen perdeleyen şeyler olur kardeşlerim. Bazen bir korku, bazen bir şehvet arzu, bazen ihtiras artık ne derseniz. E, i̇nsan uykuduğu, uyuduğunda, yatağa yattığında Aklı başında mıdır? Aklı başındadır değil mi? Ama uyku o akıllar arasında perde midir? Perdedir değil mi? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi göz makadın bağıdır. O gitti mi o da gider. Yani uyudu mu insan abdest bozulmuştur. Onun için bazı insanın aklına perde olan herhangi bir sebepten bazı şeyler olabilir. Bunların neticesinde yapılan bir şey de insanı mazur gösteriyor. Yani fıtri olan suçlar insanı ebedi cehenneme götürmüyor. Ama şefaatle alakalı mesellere baktığımızda o yanmaktan taşlaşmış insanlar var. Zinanın suçuna baktığımızda yani o kadar iğrenç şeyler var ki yani o insanlara yapılan e, hak ettikleri bela diyeyim ahirette insan bunları okursa e, herhalde bunlardan uzak durur. Düşünün zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Bir erkek bir kadın baş başa kalmasın diyor. Bir kadın karşıdaki erkeğin kalbine hastalık verici konuşmasın diyor koku sürünüp sokağa çıkmasın diyor. Bu ister sanal ortam olsun, ister reel ortam olsun, hiç fark etmez. Kadın ve erkek ilişkisi neyse buna çok dikkat edilmesi gerekir. Kadın her zaman iffetli, hayalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haya imandandır. Hele kadında o bambaşka, onun duyumu olmaz diyor düşünün erkeğin de hayalısı vardır kadının da ama kadının hakikaten hayalısı hayalıdır erkek ne kadar hayal olursa olsun bir kadının hayasına erişemez onun için meseleleri yerli yerinde dikkat etmek gerekir Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehiler olduğu gibi tutulmalı olduğu gibi tutulmalı ve hafife alınmamalı bu yönlü günahın küçüğü büyüğü olmaz. Bu yönlü bakın yanlış anlamayın. Kime karşı işlenildiği hissedilmeli. Ama burada Rabbımızın bir rahmeti gereği küçük günah ve büyük günahlar diye yani küfrün küçüğü ve büyüğü diye ayırmış. Bu bize bir yerde rahmet olur. E, dünyada tabi cezası var halis. Olmaz olur mu? Hayasız bir insana güvenir misin? bu onun en büyük cezasıdır. Sanal ortamda da yazışma neyse, özelden soran kardeş için diyorum, eğer hakikaten zinaya giren sözlerse, haramdır. Çünkü Ademoğlunun zinadan nasibi vardır. Gözün ki bakmak, dilin ki konuşmak, burnun ki koklamak, kulağın ki işitmek, ayağın ki gitmek, elin ki tutmak. Heh. Bir gün Allah kendisinden razı olsun bir kardeşin evine oturmaya gitmiştim. Hakikaten takvalı birisi benim gördüğüm zahiren birisi. Oturduktan sonra dayısı falan gelmiş. Doğulu bir arkadaştı. Ertesi günü mescitte konuşurken dayım dedi senden dedi çok memnun olmuş dedi. Hayırdır dedim. E, sen gittikten sonra dedi ki dedi o gün biz misafirliğe gittiğimizde hanımla üç aile daha vardı evde. Ben dördüncü ayla olmuşum. Dur geleceğim oraya. Demiş ki o arkadaşa yenim demiş. Falanla arkadaşlık yap şu üçünü evine dahi sokma demiş. Bizim arkadaş da demiş ki ne oldu dahi ne gördün? Adamlar ne yaptı ki? Hep yani dinden konuştuk bundan anlattık gittik. Oğlum demiş ne zaman kapı açılsa hanımın bir ikram getirmeye çalışsa o üçü de gözünü böyle kapıya dikip kafalarını sağa sola çevirip bir şeyleri görmeye çalıştı. Ama bak orada oturan her kapı açılışında kafayı yere eğdi. Gözünü sakınmayan bir insan güvenilir insan değildir. hayasız insandır. Sakın bunları evine koyma demiş bakın bir göze hakim olmama o insanların eminliğini götürüverdi halis. Bak bu onun cezasıdır. Düşün salih olan insanlarla arkadaşlık yapmama onlara dost olamama belaların büyüğü değil mi? Allah kitabında mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine size cennet ehlinden haber vereyim mi diyor. Her güzel sözü söyleyen, her güzel söze tabi olan diyor. Size diyor cehennem ehlinden haber vereyim mi diyor. Ağzı bozuk, kaba saba konuşa ve her kötü sözün peşine takılan diyor. tabi Rabbimiz subhanahu ve ayet-i kelimelerinde iman ve salih amelden bahseder salih ameli işleyen de tabii ki fahil olarak salih insan olur veya üç şey dünya saadetindendir hadisine baktığımızda buradaki saliha bir eş burada da bir kadından bahsedilir Allah Azze ve Celle Nur 55'te ise siz iman eder salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür yeryüzünü size ne yapar? hakim kılar diyor. Buradaki salih insandan kasıt tabi bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. İman ede amin selametle sizde Allah'a emanet olun. İman ede İmanın gereği amel ameldedir. Allah'ın razı olduğu amelleri işleyen insan salih insandır. Bu da hemen Bakara'nın girişinde, Fatır'da, Mümin'in suresinde ve Kur'an'ın birçok ayetlerinde onların vasıfları tek teke bildiriliyor. Onlar gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Allah'ın verdiği nimetlerden hem yer hem Allah yoluna infak eder. Bunlar hep onların vasıflarıdır. Allah bizi onlardan kılsın. Şirksiz iman eden salih insanlar bunlardır. Evet. Ben müsaade istiyorum. Hakikaten yorgunum. Yorgun bir gün geçirdim. Eğer kalırsam herhalde dinlenelim. Rabbin Sübhanehu ve Teala hatalarımızı bağışlasın. Gecenin şu saatinde razı olduğu amelleri isteyemeden eylesin. Günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Rabbim Sübhanehu ve Teala bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin duasını ticair eylesin. Onların duasını kabul eylesin. Ve Rabbim Sübhanehu ve Teala Bizlerin içinde, bizleri hakka sevk eden Rabb'ine alimlerin gelmesini sebep kalsın desaylarna affetsin. ki, ve bihamleke, la ilahe illa Allah hepimizden razı olsun. Birlik, beraberlik içinde yaşamayı hepimizin nasip etsin. Zafer istediğin zaman gelebilirsin and your service.